167. konu, Hazreti Peygamber'in fetih günü eman verdiği kimseler, Hazreti Abbas şöyle anlatıyor, Ey Allah'ın Resulü, Ebu Süfyan gösterişi sever, ona bir paye ver, dedim, Hazreti Peygamber de, kim ki Ebu Süfyan'ın evine girerse emniyettedir, kim ki kapısını kapatırsa emniyettedir, kim ki mescide girerse o da emniyettedir, dedi, Ebu Süfyan gitmek istediği zaman Hazreti Peygamber, Ey Abbas, onu dağın bittiği noktada, tam vadinin kapısında durdur, ta ki Allah'ın askerlerini görsün, buyurdu. Abbas diyor ki, Ebu Süfayn'ı aldım, vadinin daraldığı tam uçta, Resulullah'ın emrettiği noktada durdurdum, kabileler sancaklarını takip ederek yanımdan geçtiler, her kabile geçerken bunların kim olduğunu soruyordu. Ben de, bu Beni Süleym kabilesidir, dedim, benimle Beni Süleym'in bir ilişkisi yoktur, dedi. Sonra ikinci kabile geçti, bunların kim olduğunu sordu, ben de, Müzeyne kabilesidir, dedim, Ebu Süfyan, Müzeyne ile de bizim aramızda bir şey yoktur, dedi, tüm kabileler böylece geçti, her geçen kabileyi soruyor, ben de bunların hangi kabile olduğunu söylüyordum, o da bunlarla bizim aramızda bir şey yoktur, diyordu, böylece bütün kabileler geçti, arkadan Hazreti Peygamber'in de içinde bulunduğu ensar ve muhacir kafilesi geçmeye başladı, miğfır ve zırhlara bürünmüşlerdi, gözlerinden başka bir yerleri görünmüyordu, bundan dolayı onlara, yeşil kafile, denmişti, onlar geçerken Ebu Süfyan, Subhanallah ey Abbas, bunlar da kimlerdir, diye sordu, bu Resulullah'tır, beraberinde muhacir ve ensar vardır, dedim, Ebu Süfyan, bunlara hiç kimse karşı gelemez, Andolsun, ey Ebu Fadıl, yeğeninin hükümdarlığı çok büyümüş, dedi. Ben de ona, ey Ebu Süfyan, bu peygamberliktir, krallık değildir, dedim. Ebu Süfyan, evet, öyledir, dedi. Ben, o halde kavminin yanına git, dedim. Ebu Süfyan çıktı, Mekke'ye vardı. Orada gür bir sesle, ey Kureyş, Muhammed öyle bir ordu ile geldi ki onlara karşı koymaya gücümüz yetmez. Kim Ebu Süfyan'ın evine girerse emniyettedir, diye bağırdı. O esnada Ebu Süfyan'ın hanımı Hind bin Utbe ayağa kalkarak Ebu Süfyan'ın bıyığından tuttu ve dedi ki, ''Bu siyah alçağı öldürünüz, bu, korkak bir adamdır.'' Ebu Süfyan, ''Azap olasıca, bu kadın sizi kandırmasın, o öyle bir ordu ile gelmiştir ki siz ona güç yetiremez, karşı duramazsınız. Kim ki Ebu Süfyan'ın evine girerse o öldürülmeyecektir, emniyettedir.'' dedi. Onlar, ''Azap olasıca, senin evin artık bize fayda sağlamaz.'' dediler. Ebu Süfyan, kim ki evine girer, kapısını kapatırsa o da emniyettedir, kim ki mescide girerse o da emniyettedir diye ilave etti, böylece halk evlerine ve mescide doğru dağıldı.